Şeytan rejim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve Rabbil alemin Eseratu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline ve l'akhirin Ve ila cemil enbiyeyi ve l-mürselin Ve ila cemil evliyeyi Ve elhamdülillahi ve Rabbil alemin Allah'ın el ef'alü hüsnası ve aşkı Anlamaya çalışıyorduk Allah'ın fiillerini anlamaya çalışırken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 billini şeytan Rajim Bismillahirrahhman Rahim bu pe tebahurebuhucehu Min Salihin Cafinin fiilinden ilk gelen fiildir bu pe Rabbi onu seçti ve onu Salihlerden kıldı Allah seçiyormuş ben seçiyorum dedi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 Ama kelimeler çok nettir. İlham gibi değil. İlham başka bir şey. Vahyetti diyor. Onu emzir. Eğer onun için korkar, endişe edersen bu durumda onu suya bırak. Suya bırakınca korkmadık. Endişe etme. Biz onu sana geri vereceğiz. Biz onu peygamberlerden yapacağız. Bundan daha net bir vahiy var mıydı?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 Kim geceyi ya da gündüzü size getirebilir? Siz şükretmeyecek misiniz dedim. Geceye gündüze şükretmen lazım. Siz akılınızı kullanmayacak mısınız? Sizin Rabbiniz benim, bunu ben yapıyorum. Bunu sizin için yapıyorum. Ve bunu her gün yapıyorum. Her anda yapıyorum bunu.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 sırat-ı müstakimde kılar. Sırat-ı müstakime koyar dedi. Bir kur Allah'ın ayetlerini yalan sayarsa inkar etmek ayrı şey. Bir de yalan saymak vardır. Nasıl yalan sayar? Resulullah Efendimiz sahabe soruyor. Ya Resulullah Allah yalan sayarsa buyuruyor. Yalan saymak ne demektir? Onların anlayacağı şekilde bir örnek veriyor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 Çabasını, gayretini sarf ediyor. Ciddiye avlıyor. Hiçbir şey bilmesin, Allah onun silat-ı üzerine koyup kendine çeker dedi. Eğer Allah dileseydi, şirk koşanlar, Allah'a şirk koşanlar, şirk koşmazdı, koşamazdı. Ama Allah öyle dilemedi. Kullarına irade verdi, tercih etme hakkı verdi. Dileyen,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 Onların hesabını da sana sorma. Sen Allah'ın vahyini tebliğ et. Hidayet Allah'tandır. Dilerse iman eder. Dilerse küfründe ısrar eder. Dilerse şirkinde devam eder. Dilerse münafık olur. İki yüzlü olur. Tercih onundur. Her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 bütün varlığa dost ola yakın ola varlık öyle yaratmış. Evet. Cin ve insanlarını düşman kıldık. Onlardan bazısi bazılarına yaldızlı sözler söyleyerek fısıldarlar. Birbirlerine yaldızlı sözler söylerler.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 Evet. Allah kimi dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Eğer daralette bırakmak isterse onun göğsünü de daraltır. Sanki göğe yükseliyormuş gibi göğsü daralır ve sıkıntıyı duyar. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pisliği çökertir dedi. Eğer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 Rabbini vahyinden anlayanlardan, tanıyanlardan eylesin. Amin. Rabbini tanıyıp sevenlerden, iman edenlerden, aşık olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.